1326, numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin Mescid-i Nebevi'de Cuma namazından önce halka, Hazreti Peygamber'in hadislerini nakletmesi, Evet, Ebu Hüreyre'yi gördüm, Cuma günü çıkıp minberin iki topuzuna yapışarak ayakta, doğru söyleyen ve doğrulanan Allah'ın Peygamberi Ebu Kasım bize şöyle buyurdu, diye başlar imanın kapısının açılışını duyuncaya kadar devam eder ve sonra iner otururdu.